Bismillahirrahmanirrahim. İlk sorumuz şöyle. Hanefi mezhebine mensup olan bir kişinin nisap miktarını geçen altınları var. Evet. Başka bir yönden baktığımızda da biliyoruz ki Şafii mezhebinde hanımların ziynetlerine zekat düşmüyor. Evet. Hanefi bir kimse, yani zekattan kurtulmak için diye soru gelmiş ama zekata, zekatı vermemek için Şafii mezhebini taklit etse bu konuda Acaba olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önce şunu söyleyelim ki Allah'ın emirleri kesinlikle güç oranında yerine getirilmesi gerekir. Yasaklarından da bütün gücümüzde, bütün varlığımız ve bütün benliğimizde uzak durmamız lazım. Yasaklar terk edilmeli. Farzlar da, vacipler de insanın gücü oranında onları yerine getirmeye çalışmalıdır. Zekat, İslam dininde farz olan ibadetlerden birisidir. Dolayısıyla da bir mümin, bir Müslüman eğer zekat verecek kadar Allah kendisine bir mal ihsan etmişse, Allah'ın vermiş olduğu bu maldan fakir ve fukaranın hakkını vermeli ve bunun için de gayret etmelidir. Hı hı. O nedenle bu gibi noktalarda e, ahvat olan, ihtiyata en uygun olan e, farzdır denen görüşü alıp ve onunla amel etmektir. Haramlarda ise haram diyen görüşü alıp diğer görüşte helal dese bile veya caiz dese bile onu mümkün mertebe yapmamak gerekir. Şimdi zinet eşyasında zekatı Hanefi mezhebi farz kılıyor. Niye? Çünkü aleyhisselatü vesselam Efendimizin hadisi şerifinde şöyle bir olay anlatılır. Bir hanımefendi kızıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Kızında da bilezikleri vardır kolunda. Aleyhisselatü vesselam bilezikleri gördüğü vakitte onların zekatını eda ettiniz mi diye sorar. Hayır ya Resulallah bunlar zinet eşyası dediğinde Allah Resulü, Cenabı Hakk'ın o iki bilezik yerine ateşten bir bilezik kızına kılmasını ister mi, i̇ster misin dediği vakitte hayır ya Resulallah dediği ve onları e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda harcanmak üzere hanımefendi bırakır. Bu ve benzeri hadislerden dolayı İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh e, Zinet eşyası da olsa Ziyaret eşyasında zekat verilmesini harz olarak görmüş hı hı. ve bu hadisi benimsemiştir. İmam Şafii Hazretleri ise bu hadisi şerifi görmüştür, bilmiştir. Mutlak surette bundan haberi var. Ancak diğer bir hadisi şerif daha var. fil haliy zekatun ee, Zinet eşyasında zekat yoktur. Vainna ma zekatuha i'ara tuha onun zekatı kendisi gibi hanımefendilerden zinet eşyası olmayanlara düğünlerde vesaire verip ödünç olarak takmasını sağlamaktır. Hmm. O hadisi şerife binaen hanım, hanımların, hanımefendilerin zinet eşyaları, zinet eşyaları 700 gram gibi bir meblağ, yani şu anda kesin hatırlayamadım orayı, çok büyük bir meblağe ulaşmadığı müddetçe zekat yoktur diyor. 818 civarında 800 civarında bir gram. Hı hı. Hanefiler ise 80.18 gramı geçtiği hı hı. andan itibaren zinet eşyası dahil her şeye zekat gerekiyor diyor. Heh, şimdi dolayısıyla ahvat olan, ihtiyata uygun olan nedir? Her iki hadiste var. Zekat farzdır diyen görüşü alıp onunla amel etmektir. Ama düşünün ülkemizde şöyle bir hanımefendi olduğunu düşünün. Maaşı yok. Geliri yok. Hı hı. Sadece ve sadece ev hanımıdır. Kocasının vermiş olduğu haçlıklarla geçiniyor. Ve bu arada da düğünde, işte nişanda veya efendim kocasının çeşitli münasebetlerle getirmiş olduğu hediyelerle 100 gram bir altın olsun. Bu kardeşimize deriz ki, siz İmam Şafii Hazretleri'nin görüşünü alabilirsiniz. zinet eşyanız, işte 750-800 gramı bulmadığı müddetçe de zekat vermezsiniz. Ama hanımefendi çalışıyorsa, diye düzenli bir maaşı varsa ve başka gelirleri de varsa bu hanımefendi hanefi mezbinde ise sen şafii taklit et demek pek ihtiyata uygun değildir. Hmm. Evet.